Rivayetine göre, bir adam, Osman'ı, Allah ondan razı olsun, övmeye başlayınca, miktat, dizüstü çökerek, metheden kişinin yüzüne ufak çakıl taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, ona ne yapıyorsun deyince, miktat, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Aşırı öven kimseleri gördüğünüzde, onların yüzüne toprak serpiniz buyurdu diye cevap verdi.